Matematik hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu Matematikte her gün kullandığımız şey muhakkak ki sayılardır. Sayılarla hesap yaparız, cebimizdeki parayı sayarız, evimizin büyüklüğünü hesaplarız, ee, örneğin kapının genişliğini hesaplarız evimize giren bir eşya alırsak oradan sağ mı diye ee, yaşımızı sayı ile ifade ederiz, ee, gideceğimiz yere olan uzaklığı saat cinsinden de olsa sayı ile ifade ederiz veya kilometre olarak ifade ederiz. Sayılarla hesap yaparız. Peki sayılar nereden çıktı veya bu sayıları ifade eden rakamlar? İşte rakamlarla sayıları biraz ayırt edelim. Mesela bir bir rakam, bir aynı zamanda bir sayı. İki bir rakam, iki aynı zamanda bir sayı. Ama sırasıyla bir iki yazdığım zaman burada on iki sayısını ifade ediyorum. Yani bir ve iki rakamlarını böyle yazdığım zaman ifade ettiğim şey tabii ki 12 sayısı. Ama 2, 1 yazdığım zaman gene aynı 2 rakamla yani 2 ile ve 1 ile bu sefer 21 sayısını ifade etmiş oluyorum. Yani rakamlar ki isterseniz ilk başta 9 tane diyelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bunlarla ben birçok sayı ifade edebiliyorum. Ha, i̇sterseniz dedim ama bir önemli rakamı, belki bir anlamda en önemlisini sıfırı unuttum. Sıfırı da koyarsak on tane rakam ediyor. Sıfır bir yerde yokluk, hiçlik anlamına geliyor. Yani sıfır dediğim zaman yok. Ama birin yanına koyarsam, bir sıfır dersem on bir sıfır sıfır dersem yüz sayısını ifade etmiş oluyorum. Yani bu on tane simgeyle, on tane rakamla ben istediğim sayıyı bugünkü sistemimizde ifade edebiliyorum. Peki her zaman böyle miydi bu? E, farklı şekillerde mi biz e, sayıları ifade ediyorduk? Belki bilirsiniz okullarda da bir zamanlar öğretilirdi işte Roma rakamları. Diye bir şey vardı. Mesela orada yüzün sembolü bir C harfidir. Binin ise bir M harfidir. V harfi gibi olan şekil ise 5'i, X harfi gibi olan şekil ise 10'u ifade eder. İşte genellikle bir takım anıtların üzerinde tarihler böyle yazılır. Okuması da zordur gerçekten. Evet Romalılar böyle simgeler kullanıyorlardı. Şimdi sayıları biz ifade ederken rakamları kullandığımızda yani 1 ve 2'yi kullandığımızda 1 ve 2'yi o sırayla yazarsak 12'yi 2-1 diye yazarsak 21'i ifade ettiğimizi söylemiştim. Yani bir rakamın hangi basamakta olduğu onun anlamını ortaya çıkardığı sayının anlamını değiştiriyor. İşte sıfırlarda e, burada çok önemli bir rol oynuyor. Bizim bugünkü kullandığımız sistem 10 tabanlı sayı sistemi. Yani birinci basamakta sıfırdan başlarsak 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. İkinci basamakta 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 olarak gidiyor. Aynı rakamlar. Yani 9 yanına bir 0 yazarsam o 9'la 10'u çarpıyorum, 0 ilave ediyorum. 9 1 yazarsam 9'la 10'u çarpıyorum, 91 ilave ediyorum, 91. Üçüncü basamak yüzler hanesini, dördüncü basamak binleri, işte o şekilde gidiyoruz. 10 tabanına göre. Şimdi tabanlar her zaman 10 değil. Peki 10 neden tabanı olmuş? E büyük ihtimalle insan ilk başta çocukken sayı saymaya başladığı zaman parmaklarını kullanıyor. E i̇ki elimizde on parmak var. Fakat tarihte belli zamanlarda kısa süreli de olsa beş tabanlı sayma sistemleri de kullanılmış. Her nedense onlar, oradaki insanlar tek ellerini belki kullanmayı tercih ettiler. Ama tarih boyunca gerçekten hep on tabanlı mı bunlar e, sayı sistemleri? Değil. Esasında ilginç olan mesela Sümerlilerde taban 60. İşte Sümer sayı sisteminde tabanın 60 olması büyük ölçüde herhalde bugün bir saatin 60 dakikaya bir dakikanın 60 saliseye bölünmesinin nedeni. Bunu farklı da yapabilirdik ama belki de bu Sümerlilerin 60 tabanlı. E, sayı sistemini bir sonucu olarak e, saati 60 dakikaya böldük. Sümerlerde evet 60 tabanlı. Neden 60? 60 belki de ilginç bir sayı. Çünkü e, birçok sayıya tam olarak bölünebiliyor. 2'ye, 3'e, 4'e, 5'e, 6'ya, 7'ye bölünemiyor. 10'a ee, bölünebiliyor ee, 12'ye bölünebiliyor 15'e bölünebiliyor 20'ye bölünebiliyor 30'a bölünebiliyor ee, bir teori bilmiyoruz bunun ne kadar doğru olduğunu 60 tabanını Sümerler tercih ettiler çünkü veraset meselelerini kolay halledebiliyordu Yani çok fazla sayıda tam sayıya bölünebilen bir sayı olduğu için 60'ı e, tercih ettiler Peki Sümerler e, nasıl yazıyorlardı örneğin? 1'i, evet onu da biliyoruz çivi yazısında. Fakat ikinci basamak burada 60'ı ifade ediyor, şaşırmayalım. Gelin ki, gelin bugünkü rakamlarımızda biz Sümer usulünde yani 60 tabanına göre bir şey yazıyoruz. Mesela 1 ve 2 ile. 1 ve 2'yi yan yana yazdığımız zaman bugünkü ondalık sistemimizde 12 sayısını ifade etmiş oluyoruz. E, Sümer usulünde yani 60'lı tabanda yazarsak 1 ve 2 şöyle olacak. 1 çarpı 60 60 artı 2. Yani 62 ifade ediyoruz. Peki e, 120 yazsaydık veya hatta 121 yazsaydık. Şimdi 121 e, adı üstünde söyledim zaten sayıyı. 1 çarpı 100 artı 2 çarpı 10 artı 1 121. Peki aynı şekilde biz Sümerlilerin kullandığı 60 tabanına göre 121 sayısı ne ifade eder diye bakarsak 1 çarpı 60 kere 60 3. basamak orada 60 kere 60 ifade ediyor. Yani 3600 artı 2 çarpı 60 120 artı 1. Önümüze bambaşka bir sayı çıkıyor. Tabi Sümerliler rakam olarak 1, 2, 3, 4, 5 gibi rakamlar değil. Çivi yazısındaki farklı şeyleri kullanıyorlardı. Yalnız tabi Sümerlilerin taban sistemi 60 esaslı ama hesap yapma sistemlerinde 60 çarpı 10'a da bir simge var. Örneğin veya 3600 çarpı 10'a da. Biraz daha karmaşık bugünkü basit kolay kullanılabilir sistemimizden. E, Romalılardan bahsetmiştim. E, evet örneğin C. Büyük C harfi. Orada Roma sisteminde yüz e, sayısını ifade eder. Bu C sembolünün simgesinin üzerine bir çizgi çizdiğimiz zaman yüz bin. Yani o sembolü binle çarparız. Bunun etrafını bir de böyle bir çerçeveye aldığımız zaman C se e sembolünün o 10 milyon ediyor. E, Romalılarda pek fazla büyük sayılar kullanmıyorlar anlaşılan. Fakat gördüğünüz gibi oldukça karmaşık e hesap yapmayı çok güçleştiren bir sistem Roma sistemi. E evet eski Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar bunların hepsi 10 tabanlı e, sayı sistemleri e, kullanmışlar. Bugünkü e, kullandığımız gibi. Sümerler ise 60 tabanlı. İlginçtir. E, Amerika e, uygarlıkları, daha doğrusu beyazlar Amerika'ya gelmeden önce orada yaşarmış olan uygarlıklar yani Meksika'daki Aztek veya Güney Amerika'daki Orta Amerika'daki Maya ve İnka uygarlıklarının sayı sistemleri ise ne on tabanlı, ne altmış tabanlı, ne de beş tabanlı, yirmi tabanlı. Aztekler, Mayalar, İnkaların oldukça özellikle astronomiyle ilgili bir takım e, hesapları var. İşte bütün bu hesaplar yirmi tabanına göre yapılmış. Neden yirmi, neden e, on değil? On, evet on tane parmağımız var iki elimizde. Onlarla sayı saymayı öğrendiğimiz için doğal olarak evrimleşen insan zekası buradan sayı tabanını da 10 olarak sattırmış. E kim bilir belki de Aztekler, Mayalar, İnkalar sadece elde ellerindeki parmakları değil hem ellerindeki hem ayaklarındaki parmakları kullanıyorlardı diye düşünebilir insan. Belki de 20 tabanı olması bu. E, hep mi 10 tabanlı kullandık? E, bakın e, sayıların eee sayılara verdiğimiz isimlere bakarsak yani 20, 21, 30, 40 gibi isimlere bakarsak Fransızca'da ilginç bir şey çıkıyor. 80 Fransızca'da quatre yani 4 tane 20. 90 4 tane 20 ve 10. Demek ki Fransızca bir zamanlar e, 20 tabanlı e, bir sayı sisteminden Etkilenmiş olabilir pekala çünkü 70'ten 80'e geçerken birden e, kelime farklı oluyor dört tane 20 anlamına gelen katman oluyor veya 90 katman diz yani dört tane 20 10 birden ve demiyorlar. Better say ready Better say how Better say that I'm the one that you have spent your whole long life to find Or I'll go out of my continental mind Better say baby Better say sweet thing Better say get set Better say big ring Better say that I'm the one for whom you are romantically inclined I've got to hear you whisper that you love me. I've got to hear you tell me that you care. I've got to know by all the gods above me that I will get into your heart, or I will get into your head. You better say all right, you better say day, better say tonight, you better say mate, you better say that I'm We'll be silent or I'll go out of my continental mind I gotta hear you whisper that you love me Gotta hear you tell me say chill better say that i'm the one with whom you will forever be resigned or i will drive you out of your drive you out of your out of your pattern in Şimdi sayı sistemindeki taban ister istemez kullandığımız rakam sayısında etkiliyor. Veya simge sayısında rakamlar için simge sayısında etkiliyor. Şimdi 10 tabanlı bugünkü sistemimizde bizim 10 tane rakam ihtiyacımız var. 10 tane rakam Pekala yeterli. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yani 0'ı saymazsak 10'dan 1 eksik 9 Peki 20 tabanlı bir sistemde kaç rakama ihtiyacımız var dersek, e işte sıfırdan başlıyoruz 1, 2, 3, 4, 11 ile ifade edemeyeceğiz, ayrı bir simge olacak, 11 ayrı bir simge olacak, 12, 13, 19'a kadar ayrı simgemiz olacak. Yani sıfır için bir simge ve birden 19'a kadar da 19 tane ayrı simge olmak zorunda. Örneğin. Aztek veya Maya uygarlığında e, sayı yazmak istiyorsak çok daha fazla simgeye ihtiyacımız var. E, Keza Sümerlerin 60 sisteminde de öyle. Dediğim gibi Sümerlerin biraz daha kombine bir sistem ama 60 tabanlı bir sistemde 60 tane rakama ihtiyacımız var. E, çok daha fazla sembole ihtiyacımız var. Peki bu... E, semboller ne şekildeydi ona girmek istemiyorum. Onun çok e, güzel bir kitabı var. Türkçe'de de birkaç cilt olarak Twitter yayınlarında çıktı. Bir Fransız e, öğretmen George Ifrah e, öğrencilerinin bir sorusu üzerine yıllarca çalışıp Rakamların Evrensel Tarihi isimli bir kitap yazdı. E, öğrencinin sorusu şuydu. Bu sıfır nereden çıktı? İşte öğrenciler bazen böyle e, sorular sorarlar. Ee, öğretmen canım işte sıfır e, ne karıştırıyorsun sen şu çarpım cetvelini ezberle falan diye geçiştirmeye çalışır. Ama iyi öğretmense en azından eve gittiğinde merak eder bir şeyler karıştırır. İşte George Ifrah da bunu yapmış ve e, sonuçta çok fazla doyurucu bilgi edinemediği için oturup yıllarca e, çalışarak e, çok ciddi bir eser meydana getirmiş. Ve bu eserde Fransızca'da basıldığı zaman ister, ister inanmayın Fransa'nın o yıl en fazla satan kitabı haline gelmiş. Türkçesi de var bu eserin rakamların evrensel tarihi. Orada bütün sembolizm, hangi simgelerin kullanıldığı değişik uygarlıkta hesaplama sistemleri var. Oldukça da karmaşık ve birbirinden farklı. Peki bizim şu meşhur bilgisayarlar ne kullanıyor? Bilgisayar ismi de ilginç tabi. Bilgiyi saymıyoruz, bir sayma işlemi falan yapmıyoruz. Ama Türkçe'de çok güzel yerleşmiş bir isim. Ee, evet, bilgisayarlar iki tabanlı çalışıyor. Yani oradaki dille ya e da oradaki rakamlar yok tabi. Ama sadece 0 ve birle bütün sayıları yazabiliyoruz. İki tabanlı. Neden iki tabanlı? E, çünkü bilgisayarlarda en basitinde e, elektrik devreleri var. En basite indirgeyelim elektronik falan demeyelim elektrik devreleri var. İki noktayı birleştiren hadi e, kabaca bir tel düşünün. Buradan akım geçiyorsa bir rakamıyla bunu ifade edelim. Akım geçmiyorsa sıfır rakamıyla. Ya sıfır ya bir. Ya hiç ya var. Peki bununla yazabilir miyiz sayıları? E tabi. Yani yazabiliriz. 0 ve 1 ile. E, pekala yazabiliriz. Şimdi e, ama pratikte e, çok az rakam kullansak da, yani iki rakam kullanıyoruz sadece. Hesaplamada çok yararlı değil. Ama e, bilgisayarda çok yararlı e, bilgisayarın esasını teşkil eden bir hesaplama sistemi. Buna e, iki e, tabanlı ee, sayı yazma diyoruz. Sıfır ve birle. Yani orada bir sıfırla ifade ettiğimiz sayı iki. Bir bir sıfırla yahut eğer ondalık sistemle deseydik yüz onla ifade ettiğimiz sayı ise dört artı iki eşittir altı. Ee, bu sistemle bu mantık devreleriyle bilgisayarlar ikili sistemde, iki tabanlı e, sistemde e, sayıları ifade edebiliyorlar. Hesap yapabiliyorlar. Şimdi e, tabi eskiden insanlar bilgisayar yokken nasıl hesap yaparlardı? Kağıt kalemle mi? Rakamlar neydi? Bugünkü rakamlarımızın aşağı yukarı kesinlikle Hindistan menşeli olduğunu biliyoruz. Daha doğrusu şöyle, Hindistan'dan e, Arap Yarımadası'na geçmiş e, Müslümanlar tarafından benimsenmiş e, Büyük ölçüde e, iki koldan e, dünyaya yayılmış e, Zaten bugünkü rakamlarımıza eski tarihlerde e, Avrupalılarda Hint Arap rakamları veya Arap rakamları derdi e, Arapların kendisi ise e, daha 7. 8. yüzyılda bunlara Hint rakamları demekteydiler. E, bu rakamlar başka yerden geldiğini e, Arap uygarlığına, başka bir kökeni olduğunu şuradan da açıkça görebiliyoruz. Arapça bildiğimiz gibi sağdan sola yazılır. Ama sayılar ise soldan sağa yazılır. E, ve bunu görüyoruz. E, Geriye takip ederek bu rakamların, bugün kullandığımız rakamların esasında Hint orijinli olduğunu biliyoruz. Sıfırı da yaygın olarak ilk başta Hintler, sonra Araplar kullanmaya başlıyor. Sıfırın rakam olarak kabul edilmesi ise baya zorluklarla karşılaşıyor. Sıfır çünkü hiçliği, yokluğu ifade ediyor. Ve özellikle e, hesaplarda, para hesaplarında sıfırın nereye konduğu çok önemli Kaç tane olduğu da çok önemli. Bugün Türkiye'deki yaşadığımız yüksek enflasyondan sonra geldiğimiz yerde bunu biliyoruz. Hep aklımız karışıyor işte milyonda altı tane sıfır var milyarda dokuz tane vardı o trilyon denen şeyde kaç tane vardı on trilyonu beş milyara bölersek sıfır sayısı bizi ambalaj ediyor. Hatta bazı bilgisayarlar bu tür işlemleri yapamıyor bile. Ee, daha doğrusu küçük e, bilgisayarlar demeyeyim de küçük e, elde taşınabilen hesap makinaları. Yani hane sayısı, basamak sayısı e, bizim Türk liramızın sıfır zenginliğiyle diyelim. Bunu zenginlik olarak kabul edelim bir an için. E, başa çıkamıyorlar. E, fakat mesela şunu biliyoruz ki e, eski Mısır'da yazılabilen en büyük sayı 10 milyon. Yani demek ki e, Mısırlılar e, çok böyle büyük bir enflasyon ortamından, yüksek enflasyon ortamından geçmemişler diye varsayabiliriz buna da bakarak. E, sayıları e, işte hesaplarken ondalık bugün varsaydığımız ondalık tabanla hesap yapmak için hesap makinaları da kullanabiliriz. Bilgisayara falan hiç gerek yok. Bazı şeyleri aklımızdan yapabiliriz. Bazılarını kalem kağıtla yapabiliriz. Peki eskiden nasıl yapılıyordu? Eskiden e, bir takım böyle enteresan abakus denilen e, işte üstünde e, tek tek e, bir takım boncukların olduğu sıra sıra boncukların olduğu bir takım elle çalışan aletler vardı. Bugün hala bazı ülkelerde mesela Çin'de mesela Rusya'nın bazı yerlerinde bu hesaplamak için abakus kullananlar var çok daha eskiden insanlar saymak için çakıl taşı kullanmışlar. Yani çakıl taşlarını bir yere e, bir yerde tutmuşlar. İşte diyelim koyunlarını sayıyor. E, bir koyun geçiyor önünden e, bir yerden bir yere o çakıl taşını alıp bu tarafa koyuyor. Bir tane daha geçiyor. O çakıl taşını alıp bu tarafa koyuyor. Ondan sonra çakıl taşlarına bakıyor. İşte diyelim ki 92 tane koyunu var. E Koyunlarının üç tanesini e, kurt kapıyor. O 92 çakıl taşı arasından üç tanesini alıp bir yere atıyor. Geriye kalan çakıl taşlarına bakıyor. İşte o koyunlarınla aynı sayıda. E, i̇lginç bu çakıl taşı e, esasında matematik literatürüne de geçmiş bir şey. Hesaplamak anlamına. Kalkülüs, e, calculate. Kalkili, bütün bunlar aynı kökenden, çakıl taşı kökeninden. Oysa kalkülüs diye Batı dillerinde, İngilizce'de ifade edilen şey, bizim daha uzun Almanca'dan aldığımız diferansiyel ve integral hesabın kısaltılmışı. Yani Newton ve Leibniz'in matematikte ve matematiğin uygulamasında devrim yarattığı teorinin ismi Newton'a göre çakıl taşından gelme. Çünkü çakıl taşı bir hesap yöntemiydi. İlk hesap yöntemiydi belki. Bir anlamda Newton çağının en modern hesap yöntemine de bu çakıl taşından gelme ismi layık gördü. Evet sadece sözlükler, sözlükler kullanarak, konuşarak matematiği anlatmaya çalışmak tehlikeli bir şey. Bunu biliyorum. Bilirsiniz belki Türkçe'de Tuvalete bazen yüz numara deriz. Neden yüz numara? Bunun öyküsü ilginç sanıyorum. Çünkü e, bu bize Fransızcadan gelme bir e, deyim. Fransızcada e, odaları e, bir otelde veya bir iş yerinde odaları numaralarken tuvaletin olduğu yere sıfır sıfır simgesi kullanılır. Veya numarasız anlamında san numara denir numarasız. Ama san okunuş itibariyle aynı zamanda Fransızca'da yüz demek. Ee, yazılışları farklı. San numarodaki sanla san yüz anlamına gelen e, san farklı yazılıyor. Ama aynı okunuyor. İşte e, biz de bir zamanlar san numaroyu duymuşuz. Onun tuvalet anlamına geldiğini anladığımız için biz de çıkıp ona Yüz numara demişiz. İşte sayılarla olan e, öykümüzü burada bu noktada bitirelim isterseniz. Matematik Hikayeleri Hazırlayan ve sunan Tosun Terzioğlu